Altmış dokuzuncu konunun devamı. Fakat onlar bunun da az olduğunu söylediler. Am bu süreyi bir gün daha uzattı. Böylece verilen mühlet beş gün oldu. Bu iki din adamı Mukavkıs'ın yanına dönerek Amr'ın tekliflerini ona söylediler. Mukavkıs bunu kabul edecek gibi oldu. Fakat Ertab'ın buna mani oldu. Bunun üzerine bu iki din adamı Mısırlılara şöyle dediler. Biz sizi müdafaa etmek için var kuvvetimizle çalışacağız ve onlara da dönmeyeceğiz. Bir gününüz gitti, geriye dört gününüz kalmıştır, bu dört gün zarfında hiçbir şeye dokunmayacaklarından eminiz. Fakat daha bu dört gün dolmadan Ferkab adlı bir kumandan İslam ordusuna bir gece baskını düzenledi. Ancak Am İbnül As böyle bir şey için hazırlıklıydı. İslam askerleri baskına karşı çıktılar. Ferkab'la birlikte birçok Mısır askeri öldürüldü, birçokları da esir edildi. Bunun üzerine Hazreti Am ile Hazreti Zubeyr aynı şemsi fethetmek üzere harekete geçtiler.